E'ûzu billâhi's-semîi'il-'alîm mineş Rabbi racîm Rabbî e'ûzu bike min hemezâtiş-şeyâtîn. Ve e'ûzu bike Rabbi en yahzurûn. Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Kul e'ûzu bi Rabbin-nâs, melikin-nâs, ilâhin-nâs. Min şerril vesvesi el Khânas, elâdi yasvesi fi cûdûrî nâsi min el cînneti ve nâsi. Bismillahi r-Rahmani r ve malaikatâhu yuçallun al Nabi. Ya eyüha lâzîn âmanu, çallu ve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 Ol mahzeni fazlı saadet, ol andeli gülzar gül fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. <gülüyor> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin.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 Yeselunuke anil anfal Qulil anfalu lillahi vel resul Fetakullah ve aslihu zate beynekum ve atiullahi ve resuluhu in kuntum mu'minin İnnel mu'minunellezina iza zikrallahu ve cilat zzeüliyet aleyhim ayahu zadetüm imanem ve ala Rabbihim yetek kelu ellezin ykıuna salaate ve mimme razaknaım y figun Üla hüül mümin ne Hakka ile ahilil aye saddak Allah'ı ve Bell rasule ve ve nahnu alema qale halikuna ve razikuna ve meblana min el şakirine şahidine kalbin selim cenab-ı hak cibril-i emin namus-u ekber vasıtasıyla efendimiz iki cihan serveri Muhammed'en-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an'ı Keriminde hususi ile okuduğum şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki Esraüzübillah billah Bismillahirrahmanirrahim Rahim Yes eluneke anil enfaalgul gulil enfaülillehi ve Raşul Fetegullah ve aslihu zate beyniküm İlâ âhidil âye sadakallâhu l Çok aziz ve muhterem müminler. Cenab-ı Hak, bugünkü okuduğum ayet-i celilesinde, bu ayet-i celilenin indirilmesine sebep olan hadiseyle, Müslümanlar arasına girmiş bazı ihtilafları halletti, hallediyor ve ve onlar hakkında hükümler vererek iyi bir Müslümanın nasıl olması icap ettiğini ifade ediyor. Hulasa olarak budur. Evvela Müslümanların arasına girmiş bazı ihtilafları Rabbimiz hallediyor. O işin şu şekilde neticelenmesi lazımdır diyor. Biraz sonra arz edeceğim. Ondan sonra da iyi bir Müslümanın, hakiki bir müminin nasıl olması icap ettiğini ifade ediyor. Şimdi bu ayet celilelerin bizim ile olan irtibat ve alakası ve buradan alacağımız ibretler ne olmalıdır? Bir, evvela bizler de hepimiz inandığımızı söyleyen elhamdülillah Müslümanız ve müminiz diyen bir topluluğuz. Öyle değil mi? Evet. Bizim de aramızda Müslümanlığa ve Müslüman kardeşliğine uygun düşmeyen ufak tefek bir kısım ihtilaflar oluyor, olabiliyor. Ha. Bu hususların nasıl halledilmesi lazım, onlara ihtiyacımız var. Ondan sonra elhamdülillah Müslümanız diyoruz biz ama bir gün gelecek bizim bu Müslümanlığımız hakkında bir nevi bizim elimize Birer Karne verilecek Birer kitap verilecek Bizim dediğimizin Doğru olup olmadığını ispatlayan Bir belge ahirette bizim Elimize takdim edilecek O zaman Allah korusun Biz şimdi iyiyiz deriz de Durumumuz iyi çıkmazsa ne olacak Neye göre iyiyiz? öyle mi onun için Müslümanın zaman zaman kendisini kontrol etmesi lazım. Ama kontrol etmek için de bir ölçü lazım. O ölçüyü ortaya koyup buna uygun muyum değil miyim diye bunun tahkikatını, tetkikatını en iyi şekilde yapıp bir karara varması lazım. Bugünkü konuşmamda da inşallah bu hususta evvela Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu ölçüyü öğrenecek. Ondan sonra da dönüp kendimize bakacağız. Biz bu ölçüye uyuyor muyuz? Uymuyor muyuz? Eğer uyuyor isek uyduğumuzu görüyorsak o zaman sevinir. Ömrümüz oldukça bu iyilikleri ve bu güzellikleri muhafaza etmeye gayret ederiz. Rabbim yardımcımız olsun. Öyle mi? Eğer bakarız Uyduğumuz taraf var. Uyamadığımız kısımlar varsa o zaman uyduklarımızı pekiştirir, uyamadıklarımızı, uymadığım ta uymadığımız taraflarda da durumumuzu düzeltir. Böylece beraber bir vaazda bulunmaktan da en iyi şekilde istifade etmiş oluruz. Durumumuz budur. Evvela ihtilaf nasıl bu bulmuş? Bu ayet sure-i ile esas bir surenin başıdır bu. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinden evvel Enfal suresi vardır. Enfal. Enfal suresinin birinci ayetleridir. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri sureye şöyle başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Hazreti Allah'ın Mubarek ismiyle başlıyorum. Buyurur ve ondan sonra yeseluneke anil enfal. Habibim senden enfali soruyorlar. Enfal nedir diyorlar? Bu enfal kime aittir diyorlar? Ha. Evvela bu ayeti celile ve bunun devamını iyi anlayabilmemiz için Hani daha önceki konuşmalarımda da ifade ediyorum. Sadece Arapça kelimeleri bilmek, manasını bilmek kafi değildir. Ayet-i Celile'lerin sebebi nüzulünü de bilmek anlamaya çok büyük yardımcıdır. Neden inzal edilmiş o Ayet-i Bu Ayet-i Celile'nin inzal edilişine sebep olarak zikredilen husus, Medine-i Münevvere'de, ilk defa yapılmış olan ve yapılmasına müsaade edilen Bedir Harbi'dir. Bedir Harbi'nde Müslümanlar ilk defa fiili olarak haklarını müdafaa edip kendilerine hücum edenlere karşı kendi mallarını, canlarını, dinlerini korumak için ne icap ediyorsa yapmaya ve bu hususta teşebbüse geçmeye müsaade verilmiştir. Bedir Harbi de bunun için yapılmıştır. <gülüyor> ve Müslümanların adedi az olmasına rağmen düşmanlar kat kat çok Cenab-ı Hakk'ın yardım ve inayetiyle muvaffak olunmuştur. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla muvaffak olunmuştur. <gülüyor> <gülüyor> Müslümanların adedi 313 kişidir Bedir Harbi'nde. 313 kişi bin kişilik bir orduya hem de 313 kişinin sahabenin maddi silahları vesaireleri çok derme çatma ve basit karşısındaki bin kişilik Mekkeli Kureyş ordusunun efendim, silahlar vesaire bakımından teçhizat çok daha üstün. Buna rağmen Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun yardım ve inayetiyle 313 kişi muvaffak olmuştur. Cenab-ı Hak çünkü Müslümanları ve Peygamberini melekleriyle takviye etmiştir. Bunun için de muvaffakiyet var. Sahabe-i kiramdan birisi şunu anlatır. Der ki, kardeşimle beraber Bedir Harbi'ne iştirak ettik. Evet, Bedir Harbi'ne iştirak ettik. Düşmanlar kardeşimi önümde şehit ettiler. Ve şehit edilen kardeşimin... Kardeşimin üzerinde silahın vesaire neyi varsa elbisesini aldılar. Çok zoruma gitti diyor sahabe. Çok zoruma gitti. Bunun üzerine ben de şu kafirlerden birini öldüreyim diye bütün dikkatimi topladım ve birine hücum ettim diyor. Hücum ettim ben de onu öldürdüm diyor. Öldürdüm üzerinden ne alabileceğim diye baktım. Öyle bir kılıcı var ki diyor. Kılıcını aldım. Çok da beğendim. Ve döndüm Hazreti Resulullah'a. Dedim ki ya Resulallah. Kardeşime böyle yapıldı. Bundan çok gayrete geldim. Evet. Ben de onlara hücum ettim. Ve bir kafiri öldürdüm. Üzerinde bulunanlardan şunları aldım. Hele şu kılıç da çok hoşuma gidiyor. Müsaade edersen kardeşimin elbise ve üzerindekileri onlar aldı bunu da ben almak istiyorum öldürdüm ve kılıcını aldım müsaade ederseniz ben almak istiyorum deyince diyor Hazreti Resulullah o kılıç ne senindir ne benimdir götür onu şu ganimet yani harpte alınanların içine bırak buyurdular diyor bıraktım kenara çekildim kendi kendime de diyorum ki ben diyor, böyle oldu ve bu şu kadar fedakarlığa katlandım. Efendim, onu e, Cenab-ı Hak bana nasip etti, öldürdüm. Kılıcını da alamadım. İçimde böyle bir düşünce var, kenarda duruyorum. Ben orada dururken, aradan bir zaman geçti diyor. Biraz sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Ve buyurdu ki diyor, biraz önce... İstediğin kılıç ne benimdi ne senindi. Ama şimdi Cenab-ı Hak bana vahiy gönderdi ki, vahiy gönderdi ki, o kılıç bana aittir, ben de sana veriyorum buyurdular diyor. <gülüyor> bana aittir, ben de onu sana veriyorum. Şimdi Cenab-ı Hak demek ki o anda daha o sahabe, kılıcı istediği anda harpten alınacak ganimetin ne olacağına dair ayet iceliyle indirmemiş. E, Müslümanların da zaten ilk harbi bu. Onun için böyle bir ihtiyaç da yoktu. Şimdi böyle bir durum ortaya çıkınca aralarında tabii şunu biliniz ki bir yerde menfaat var mı dünya menfaati orada ihtilaf vardır. Bir yerde dünya menfaati yoksa, orada safvet, orada ihlas daha galiptir. Bütün Müslümanların hayatını tetkik edin, esabı ı kirama bakın, durum böyledir. İlk zamanlarda fakirdirler, ihtiyaç içerisindedirler, manevi durum çok kuvvetlidir. Fakat sonradan dünya malına sahip oldukça ihtilaflar artıyor. İnsanlar arasında menfaat, kaygısı, kavgası başlıyor. Bu her zaman böyledir ve o nisbette de manevi kuvvet, manevi kıvam zayıflıyor. Şimdi demek ki Bedir Harbi oluyor. Bedir Harbi'nde Müslümanlar muvaffak oluyor. Müslümanlar muvaffak oluyor. Orada ganimet elde ediyorlar o ganimetten herkes ne yapmak istiyor? Bir şeyleri almak istiyor. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem de ilk anda tabii hakkında ilahi hüküm gelmeyince bir karar vermiyor fakat ortada bir menfaat olunca Müslümanlar o benim olsa benim olsa gibi bir ha talep ve bu talebin bu isteğin e meydana getirdiği Kıskançlıklar vesaireler ortaya çıkıyor. Bunun üzerine de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'eluneke anil enfal. Habibim enfalden sana soruyorlar. Enfal demek, halkta alınan ganimet demektir. Bundan sana soruyorlar. Yani bu ne yapacağız, bu kime ait diyorlar. Ayrıca kelimenin aslı nefilden gelir. Nefil de enfal, neflin cem'idir. Nefil fazlalık demektir. Nafile de fazlalık demektir. Mesela ibadette asl olan farzlardır. Farzlardır. Diğer farzlardan ayrı fazladan kılınanlara nafile denir. Nafile fazlalık demektir. Ama... Bunu sakın küçümseyesiniz diye söylemiyorum. Nafileler farzların eksiklerini tamamlayan tamamlayıcı unsurlardır. Onlar olmadan farzları tam ve mükemmel hale getirmek imkanı yoktur. Ayrıca Hadis-i Kutsi'de şu da ifade edilmiştir. Kulum diyor Cenab-ı Hak, kulum bana farzlar ile borcunu ödemiş olur vazifesini yapmış olur. Nafileler ile de benim rızamı kazanmış olur. Bakınız, nafile Cenab-ı Hakk'a karşı fazladan yapılan ibadet Mevla'nın rızasını kazandırıyor. Harpde peki harpte alınan ganimet neden enfaldir? Neden nafiledir? Fazladır. Harpde asl olan, asl olan ahiret sevabıdır ve dünyada dini celili İslam'ın bevlanın kelamının yüceltilmesi ve yükseltilmesidir. Buna ilahi kelimetille denir. Harbin asıl maksadı budur. A ilahi kelimetille veya yani Cenab-ı Hakk'ın kelamını yüceltmek ve yükseltmek Müslümanların dinini, mukaddesatını, vatan ve namusunu düşmanlardan korumaktır. Ve bunun da meydana getireceği sevaptır. Harbin asıl maksadı bu. Ama burada Cenab-ı Hak fazladan olarak, fazladan olarak harbedenlere aldığınız ganimet de size aittir buyurmuş. Bu da ümmeti Muhammed'e mahsus bir nimettir. Onun için harbin asıl maksadına dahil olmadığı için nafile adını almıştır. Dünyevi ganimet onun için de enfal adını almıştır. Enfal. Habibim, harpteki asıl maksatta kıskançlık olmaz. Çünkü benim sevabımı kıskanma imkanı yok. Herkese bol bol yetecek kadar var diyor Cenab-ı Hak. Sevap böyle. Onun için harbin nafilesi durumunda olan ganimet hakkında senden soruyorlar. Ne yapacaksın, nasıl vereceksin diye veyahutta bu kanimet kime aittir diye soruyorlar. Gul, onlara cevap ver. El-enfalü ganimet lillahi ve Rasul. Hazreti Allah'a ve Peygamber'e aittir de. Onun nasıl yapılacağını Allah ve Rasulü tayin ve tesbit edecektir. Hazreti Allah ne yapılacağını buyuracak Ve peygamberim de onu yapacaktır Bu hususta hüküm Allah'ın ve onun Rasulünündür hükmü onlar verecektir Bu ayeti celileye dayanarak Peygamberimiz kalkmış ve o Önce kılıç isteyen adama Demiştir ki biraz önce Ne senindi ne benimdi Bu hususta bir karar verme Yetkim yoktu ama şimdi Bak Rabbim buyurdu ki El enfalu ve ver rasul Enfal hakkında hüküm Hazreti Allah'ındır ve onun Resulünündür buyurdu. Şimdi karar veriyorum, sana veriyorum buyurdu. Peygamberimiz Mevla'nın izni ile kararını böylece vermiş oldu. Şimdi demek ki bu arada ihtilaflar olmuş ki aralarında menfaatten dolayı Cenab-ı Hak fettegullâhe Hazreti Allah'tan korkun ve aslihu zâte beyniküm aranızdaki ihtilafları da kaldırarak Allah için düzeltin buyuruyor. Ve eslihu zati بَيْنِكُمْ İşte zate beyniküm. Aranızdaki ihtilafları Allah için düzeltin. Böyle buyuruyor. Bu emri veriyor. Demek ki dünya menfaati için aranıza giren o soğuklukları, ihtilafları vesaireyi Allah'ın rızası için bertaraf edin ve unutun unutmaya gayret edin haksız olan hakkı sahibine teslim etsin diğeri de onu affederek aradaki ihtilaflar ne olsun böylece bertaraf edilsin şimdi bunu bu şekilde söylemek ve ayeti celileyi böylece dinlemek hepimiz için mümkün zor olan ne? hepimiz için mümkün ve dinliyoruz zor olan ne? icabını yerine getirebilmektir. Öyle değil mi? Yapabilmektir. Şimdi ayeti ce Cenab-ı Hak ve eslihu emir veriyor. İslah edin, düzeltin. Neyi zate beyniküm. Aranızdaki ihtilafları düzeltin. Düzeltin. Ve etiullahe ve Rasulehu. ''Allah'a ve Peygamber'e itaat edin, inküntüm müminin.'' ''Eğer mümin iseniz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin, aranızı düzeltin.'' İşte bu nokta bizim için çok mühim bir ölçü. ölçü. Şimdi bizler de insanız. Aramızda birbirlerimizle menfaat icabı olur, başka sebeplerden olur, ihtilaflar vardır, olabilir. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve aslihu zate beyniküm aranızdaki ihtilafları düzeltin, düzeltin ve Allah'a ve Peygamber'e itaat edin eğer mümin iseniz buna bağlıyor. Eğer mümin iseniz bunu böyle yapın. Şimdi biz durup kendimize soralım. Biz mümin miyiz değil miyiz? Öyle değil mi? Yani işin laf ve geçiştirecek tarafı yok. Ben mümin miyim, değil miyim diye insan samimiyetle kendisine soracak ve diyecek ki elhamdülillah ben müminim. Öyle değil mi? Ben Müslümanım. O zaman dönüp hayatına bakacak. Benim menfaat mülahazası ile ihtilaflı olduğum adam var mı yok mu? Varsa, varsa eğer ben mümin isem Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve eslihu zate beynukum. Aranızı düzeltin diyor. Evet Mevla öyle diyor ama ben bunu yapamıyorum dersen nasıl müminsin? Öyle mi? Ben bunu yapamıyorum diyorsa bir adam nasıl mümin? Ha şu olabilir. Efendim ben e, barışmak ve aramızdaki ihtilafı halletmek için gayret ediyorum ama karşımdaki buna mukabil cevap vermiyor. Ha tamam olabilir. O zaman yapılacak iş eğer o da müminim diyorsa, müminim diyorsa söylenecek olan bu ayeti celilelerdir. Bakın Hazreti Allah'ın emri budur. Emri budur. Ne diyor Cenabı Hak? Aranızı düzeltin, Allah ve Resule itaat edin. Çünkü bu emri veren Hazreti Allah'tır. Bu emri tebliğ eden Hazreti Muhammed'dir, onun resulüdür. Eğer mümin iseniz bu emre itaat edin buyuruyor. Peki burada şimdi bir an için düşününüz. Şu cemiyette ve Müslüman topluluğunda ben müminim deyip ama bir türlü barışmıyorum, kırgın ve dargın olduğum adamı affetmiyorum diyen var mı yok mu? Efendim? Bakın olmaz işte. O zaman biz Müslümanlığımızı ve müminliğimizi ayeti celilelerin ışığı altında o ölçülere göre bir teyide bir doğru olup olmadığına samimi olup olmadığımıza tabi tutmuyoruz. Şimdi Allah ayeti celilelere o kadar dikkat edin ki biraz daha güçleniyor. Durum biraz daha inceliyor. Biraz daha ehemmiyet arz ediyor. Evvela Cenab-ı Hak Allah'tan korkun buyurdu. Allah'tan korkun. Ondan sonra devam etti. Bir emir verdi. Demek ki aranızda kırgınlıklar var. Ve eslihu zate beyniküm aranızı düzeltin dedi Cenab-ı Hak. Bu emri verdikten sonra işin ehemmiyetini beyan etmek üzere biraz daha işin üzerinde durdu. Ve etîullâhe ve rasûle ve hı Allah'a ve onun peygamberine itaat edin. İnküntüm mü'minin Eğer mü'min iseniz buyurdu. Bakın iş biraz daha Üzerinde duruluyor, biraz daha teyit ediliyor, biraz daha ehemmiyeti ifade ediliyor. Hele hele bakın devam edelim biraz daha ayeti celiyle celilede Cenab-ı Hak daha başka ne buyuruyor? ''İnnemel mü'minûne'' ''Ancak mü'min'' kasırla ifade ediyor Cenab-ı Hak. ''İnnemel mü'minûne'' ''Siz elhamdülillah ben de mü'minim diyorsunuz ama hangi ölçüye göre?'' Öyle mi? İnnemel müminune Ancak müminler şunlardır. İz ellezine ize zükirallahu vecilet kulübühü Hazreti Allah'ı hatırladığı zaman kalbi titreyen adamdır. Bakın. İnnemel müminune ancak mümin Evet. Ellezine o ize zükirallahu Hazreti Allah zikrolunduğu zaman demektir. Zikir hatırlamak demektir. İzâ zükirallâhu, Cenab-ı Hakk'ı hatırladığı, Cenab-ı Hak adına bir şey ifade edildiği zaman, vecilet kulûbühü, kalpleri ne yapar? Taşyetten, onun azamet ve kudretini düşünmeden dolayı, anlamadan dolayı kalbi titrer, evet ve izâ tûlîyat aleyhim âyâtuhû Hazreti Allah'ın ayeti onlara okunduğu zaman zâdethum imane İmanları artar, inançları kuvvetlenir. İman ve inancı kuvvetlenince ne olur? Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Hazreti Allah'a güven ve itimadı artar. İşte ancak mü'min böyle olur. Mü'minin vaziyeti budur. Ne yapacak? Bir, iza zükir Allahu اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allahü Zülcelal'ı hatırladığı zaman onun azametini, kudretini hatırlayacak ve onun azamet ve kudretini kalbinde hissedince orada bir korku, bir haşyet meydana gelecek kalp yerinden adeta oynayacak titriyecek. Ondan sonra ve izat tuliyat aleyhim onun üzerine ayetler okunduğu zaman zadet hum imane imane. imanları artacak. İman artması ne demektir? İmanın nuru kemalatı artar. E, i̇man halbuki gözle görünüp elle tutulan bir şey değil. Arttığı nasıl bilinecek? Onun alameti var. Nedir alameti? İmanı artan adamın Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya güveni artar. İtimadı artar. Cenab-ı Hak ne derse icabını yapar. Bunun en güzel misalini epeyce oldu bir konuşmamda Hazreti Musa ve onun annesi hakkında vermiştim öyle mi? İman ve Hazreti Allah'a itimadın, tevekkülün misali olarak. Neydi o? Tekrar hatırlayalım. Bakın iyi bir mümin nasıl olur? İman nasıl artar? Ve imanı artınca da Cenab-ı Hakk'a güveni, itimadı, tevekkülü ne mertebeye ulaşır? Biliyorsunuz Hazreti Musa, Beni İsrail kavminden Beni İsrail'de Mısır'da Daha çok yerleşmiş Orada Firavun aleyhi lane var Lanet Allah'ın laneti üzerine olan Firavun ve onun gıpti dediğimiz tebaası var Beni İsrail'de başka bir kavim orada Bir rüya görür Rüyasını o günkü rüya tabircilerine tabir ettirir Firavun. Der ki rüyayı tabir eden bu Beni İsrail'de bir erkek çocuğu dünyaya gelecek senin tacını tahtını yıkacak diyor. Firavun korkuya kapılır ondan sonra ölçüsü yok ya korkuyla kalkanın ölçüsü olmuyor. Kalkıyor ve hiçbir ölçü vesaire gözetmeksizin diyor ki Emrediyorum bundan sonra beni İsrail'de ne kadar erkek çocuk dünyaya gelirse hepsi öldürülecek diyor. Guya kendisini bir rüya neticesi emniyete alıyor. Onun için doğum yaptıran ebeler vesaireler hepsi vazifeli. Bu an çocuğa bakıyor. Erkekse hemen onu vefa öldürüyor. Bu arada Hazreti Musa Musa'yı annesi dünyaya getiriyor şimdi dünyaya getiriyor ama onda da büyük bir korku var. Hep bütün çocuklar ölü şey yapılıyor. Firavun tarafından o memleketin hükümdarı tarafından alınıp öldürtülüyor. Şimdi Hazreti Allah Celle Celaluhu murad ediyor. Hazreti Musa'yı büyütecek ve onu peygamber yapacak. Orada hükmünü onun vasıtasıyla icra edecek Cenab-ı Hak. E o böyle bir vasatta böyle bir ortamda Hazreti Musa'yı annesi dünyaya getiriyor. Ne yapıyor? Büyük bir sıkıntı. Çocuğunun öldürülmesine anne razı olabilir mi? Ama zorla alıp belki öldürecekler. Bu defa ne yapsam diye düşünürken Hazreti Allah Celle Celaluhu onun kalbine ilham ediyor. Buyuruyor ki kadına sen bu çocuğunu koruyabildiğin kadar koru. Yani muhafaza edebildiğin kadar et. Muhafaza edemeyeceğine kani olduğun zaman çocuğu bir sandukaya koy Nil nehrine at diyor. At. Şimdi arkasından da Rabbimiz teminat veriyor. Buyuruyor ki o çocuğu sen Nil nehrine at, biz onu sana iade edeceğiz diyor. Şimdi ilahi beyan bu. Bakın bu orada Firavun'un, şey, Hazreti Musa'nın annesine ne diyor Cenabı? Hak? Bu çocuğu koruyabileceğin kadar koru, ondan sonra koruyamayaca koruyamayacağ koruyamayacağın kanaati gelince sandukaya koy, denize ırma at, nile. Onu sana iade edeceğiz. <gülüyor> Buna... İtimad edip icabını yapmak kolay mı? Şimdi bir an için günlük hadiseler içerisinde biz düşünelim. Cenab-ı Hak bize buyuruyor ki Sizin aranızda dünyevi menfaatler mülahazası ile ihtilaflar olabiliyor. Oluyor. Aranızda düşmanlıklar var. Emrediyor Cenab-ı Hak Ve eslihu zate beyniküm aranızdaki ihtilafları düzeltin Allah ve Resul'e itaat edin eğer mümin iseniz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bizden çocuğu kendinizi öldürün veya ırmağa atın vesaire demiyor. Onun yanında bize verilen emir çok hafif ama enaniyet ve gururunu yenemeyip de yenemeyip de Allah'a böyle diyor ama ben onun yaptığı şu kötülükten dolayı bir türlü onu affedemiyorum diyen var mı yok mu? Bakınız. Hani Cenab-ı Hak da Al benim emir, benim ve peygamberimin emrine itaat edin eğer mümin iseniz diyor. Biz de her gün diyoruz ki elimizi göğsümüze koyup elhamdülillah müminiz diyoruz öyle değil mi? İşte müminliğin ölçüsü burada ortaya çıkıyor. Gelin durumlarımızı yeniden gözden geçirelim. Hazreti Musa'nın annesi bu ilhamı alıyor ve bunun üzerine Cenab-ı Hak'tan aldığı bu ilhamla ne yapıyor? İnancı kuvvetleniyor Cenab-ı Hak da. Ancak mümin şudur ki... Mümin şudur ki... Allah-u zikredildiği zaman kalbi titrer... ...ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdetüm imane. Ayetlerimiz okunduğu zaman imanı artar. Hazreti Musa'nın annesi kalbine gelen ilhamla imanı artmış... Bizim de ayetler okunduğu zaman imanımızın artması lazım. Neden? Vadeden Hazreti Allah hiç olmayacak gibi ama o vaadettiği zaman o vaadettiği zaman bizim aklımız mantığımız almasa bile Cenab-ı Hak vadini yerine getirir mi getirmez mi? İşte iman bu olmalıdır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mısır'da hükümdar bütün Beni İsrail'i erkek çocuklarını öldürüyor. Hazreti Musa'nın annesine Cenab-ı Hak ilham ediyor. Diyor ki bu çocuğu muhafaza edebildiğin kadar et, edemediğin zaman sandukaya koy, nehre, Nil nehrine at, onu sana iade edeceğim diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bir an için düşünün, nehre atılmayı bırakın. Çocuğu nehre atmadan bile Firavun'un şerrinden onu koruma imkanı yok. Geliyor adamları alıp götürüyor ve idam ediyor çocuğu. Yok ediyor. Böyle bir vasatta Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Böyle bir ortamda bu çocuğu nehr'e at, ben sana iade edeceğim buyuruyor. O an için ne akıl kabul eder, ne mantık kabul eder. Orada bunu kabul edecek bir tek şey var, kuvvetli bir iman. Öyle mi? Ha, Hazreti Musa'nın annesinin imanını kuvvetlendiren ilham bugünkü müminin imanını kuvvetlendirmesi icap eden şey de vahiy. Cenab-ı Hak ayetleriyle neyi vaat ettiyse mutlaka olur. Bu inanca sahip olmak lazımdır. Ve nitekim hakikaten nehre atıyor malum bildiğiniz şeyler sanduka gelip Firavun'un sarayının önünde onun adamları tarafından alınıyor. Hem de Firavun'un evinde elinde Sanduka açılıp o çocuk aile tarafından kabul ediliyor Cenab-ı Hak kalplere hakim. Bu çocuk çok kıyılamayacak kadar güzel birisi. Bunu evlat edinelim ileride bize faidesi olur diye hanımının da yardımıyla öyle mi? Burada tutuyor çocuğu alıyor ve bunun üzerine çocuk şimdi hayatta kaldı. Ama daha yetmedi Cenab-ı Hak vadini yerine getirecekler. Anneye iade etmesi lazım. Cenab-ı Hak ne buyurdu? At sana iade edeceğim buyurdu. Ve bunun üzerine o çocuğu Firavun ve ailesi sevince onu doyurabilmek, ona süt bulabilmek, bir süt annesi bulmak için telaşa düştüler. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Hz. Musa'yı bütün annelerden men ettik diyor. Kim gelip emzirmek istiyorsa hiçbirinin şeyini almadı. Nihayet annesi kız kardeşine dedi ki git bakalım şöyle fark ettirmeden bak o da gitti sarayda çocuk herkes telaşa düşmüş bir çocuk bulunmuş onu emzirecek birisini arıyorlar kız kardeşi gördü kardeşi ama o da sabretti ve dedi ki bunun dedi süt e, şey yapmak, süt emebilmesi, bunu e, bu halden, bu vaziyetten istediğiniz gibi bakıcının, emziricinin bulunması için size yardımcı olabilir miyim? Dediler ki biz zaten böyle birini arıyoruz. Hemen gitti annesine haber verdi. O da geldi. Çocuğu alınca çocuk hemen ona efendim yakınlık görüp sütünü emince, emince bu defa Firavun dedi ki sen kimsin? Ben ben. Südü iyi, efendim kendi temiz bir kadınım. Beni her çocuk sever dedi. Ve o zaman çocuğun böylece şey yaptığını, onun sütünü emzini görünce al götürsem buna bak, biz de sana ücret vereceğiz dediler. Ve çocuğunu alıp, alıp götürdü. Hazreti Allah'ın emri yerine geldi. Şimdi kadıncağızın kalbine gelen ilham, onun itimadını arttırdı Hazreti Allah'a mütevekkil olup ona güvenerek çocuğunu nehre attı Cenab-ı Hak Enfal suresinin birinci ikinci ayeti celilesinde bakın mümini nasıl tarif eder aynen tarif edilen bu Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim İnnemel <gülüyor> müminune ancak mümin müminunel lezine şu insanlardır ki اِذَا زُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ Hz. Allah zikredildiği zaman kalbi titrer. Yani bu kalp titremek ona saygı duyar. Ona hürmet duyar. Kalbin titremesi budur. Hürmet duyar. Çünkü azametini biliyor, büyüklüğünü biliyor ve ona hürmet etme ihtiyacı hisseder. Cenab-ı Hakk'ı görmüyor Görmüyor. Görmemesine rağmen onun bize uzanan, uzanan kelamına hürmet duyar. Kur'an'ı Kerime hürmet, Kabe'ye hürmet, Cenab-ı Hakk'ın hürmet edileceklerine hürmet duyma işi Hazreti Allah'a hürmetten gelir. Onun içindir ki Cenab-ı Hak Allah'ın şairine hürmet etmek kalbin takvasındandır buyurmuşlardır. Kur'an'a hürmeti olmayan adamın kalbinde Allah korkusu yoktur. Yoktur. Kelam-ı ilahiyeye korkusu yok. Abdestsiz filan tutmaya kalkışır kitabı ilahiyeyi. Yanında ayakta durma ve onu aşağılarda bırakmak gibi bir durum. Gittiğiniz ülkelerin hangi taraf olursa olsun, ister acem, ister Arap Nerede görürseniz görün, Kur'an-ı Kerim'e hürmet etmeyenleri gördüğünüz zaman onların Hazreti Allah'a karşı korkuları da tam yoktur. Mevla'nın azamet ve kudretini anlamamışlardır. Namaza durdukları zaman vücutlarının muhtelif yerlerini kaşımaya vesaire yani laubali bir durum hareket yapmaya başlarlar. Görürsünüz, aynı Bazı yerlerini kaşırlar, sağa sola vesaire. Namazda da bu hareketledirler. Neden? Haşyetullah yok. Öyle mi? Kalplerinde huşu yoktur. Bunu ben kendiliğimden söylemiyorum. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen şöyle buyurdu. Bir gün namaz namaza durmuştu devri saadette birisi. Namazda sakalıyla meşgul olduğunu görünce Hazreti Resulullah buyurdu ki bunun kalbinde haşiyet olsa sakalıyla oynayamaz buyurdu. Vare gayrı. Bunun kalbinde haşiyet olsa sakalıyla oynayamaz. Muhterem müminler onun için bu hususta en ince hassasiyeti gösteren ecdadımız, tabi eshab-ı kiram hayric. onlara diyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Bizim ecdadımız Osmanlılar olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim bulunan odada ayaklarını uzatıp yatamamışlardır. Ayaklarını uzatıp yapamamışlardır. Kabe'ye doğru ayağını uzatmayı edep İslam edebine aykırı bulmuşlardır. Onun için Kabe'ye karşı Nerede olursa olsun oturup ona hürmet etmiştir. Hatta Kabe'ye karşı dönüp tuvalet yapmayı dahi ihtiyacını görmeyi edebe aykırı görmüş, orada bile önünü ve arkasını Kabe tarafına dönmemiştir. Öyle mi muhterem müminler? Dönmemiştir. İşte bu gerçek takva bir Müslümanlığın alametleridir. Onun için ayeti celleyi bir daha okuyalım. Estağizu bilahe bismillahi al-Rahman al-Rahim. İnna mal müminon ki, iza zikir Allahu Hazreti Allah zikrettiğin onu hatırladıkları zaman ve cilet kalpleri titr titrer titrer. Ve iza tülüyat aleyhim ayetu ayetleri okunduğu Hazreti Allah şöyle vaad ediyor denildiği zaman. Zadetüm imane imanları kuvvetledir. İnaçları artar, İnanç artınca da ve Allahla Rabbihim yetebkkelün. Hazreti Allah'a inanmanın ve efendim, tam güvenmenin alameti ona tevekküldür Onun söylediklerine itimat edip icabını yapabilmektir. Nasıl ki Hazreti Musa'nın annesi oğlu üzerinde Cenab-ı Hakk'ın istediğini yapmıştır. Onu atmış ve sonra da Rabbimiz vaadini yerine getirmiştir. Onun içindir ki Cenab-ı Hakk'a inanan, itimat eden, güvenen adam onun zahirde alameti olarak şunları yapar. Bakın o müminler böyledir. Ellezine yine o müminler yukîmûnes namazlarını kılarlar ikame ederler çünkü namaza imanları vardır inançları vardır ve bimme razaknâhüm yunfiqûn kendilerine verdiğimiz rızıklardan ihtiyacı olan yani ihtiyacı olan demeyelim Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yerde şuraya verin dediği yerde infak ederler neden ederler o infakın mallarını azaltmadığını, bilakis arttırdığını inanırlar ve kabul ederler. Cenab-ı Hak öyle buyurmuş. Siz verin, ben onu fazlasıyla size vereceğim buyurmuşlar. Öyle mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat, sadaka, malı azaltmaz Azaltmaz, bir akiz arttırır buyurmuşlardır. Şimdi Peygamberimizin beyanı bu, beyanı bu. Öbür tarafta zekatını şöyle hesap edip bakıyor, büyük serveti var. Ondan kırda birini ayırdığını düşününce o da gözünde büyüyor. Bu kadar verirsem fakir olurum diye korkan var mı yok mu? Evin. Ama bu adam ben müminim diyor mu demiyorum? Nasıl olur? Olamaz. Ayet-i celileleri alın önünüze, olamaz. Neden olamaz? Bakın Cenab-ı Hak buyuruyor, verin diye emrediyor evvela. Ondan sonra peygamberimiz müjde ediyor, sadaka ve zekat malı azaltmaz diyor. Yemin ederim bu hususta diyor. Yemin ederim azaltmaz diyor. O öyle diyor. Ondan sonra da şeytan ne diyor? şeytan verme fakir olursun diyor adam şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın ve onun peygamberinin dediğine tam itimat edemiyor şeytanın telkinine kulak veriyor ve diyor ki verirsem azalır diyor ve veremiyor ondan sonra da elhamdülillah ben müminim müminim diyor yanlıştır yanlıştır Hazreti Allah'a ve onun peygamberine değil, şeytana itimat ediyor. Ondan sonra da elhamdülillah müminimin diyor. Olmaz. Bu ucuz ve insanları aldatmak için, kebe hatta kendi kendisini aldatmak için söylediği sözlerdir. Müslüman o değildir. Müslüman namazını kılabilendir. Zekatını verebilendir. Ondan sonra Cenab-ı Hak Şimdi bunları okuyalım En sonunda Mevla'nın hükmüne bakalım Bakın Cenab-ı Hak Baştan tekrar alıyorum Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim anil enfal. Habibim sana ganimetten soruyorlar Kul onlara cevap ver El enfalü, ganimet Lillahi ve rasul Onun hakkında hüküm Allah'ın ve rasulünündür sizin arzunuz değildir. Hazreti Allah ve onun peygamberi ne dediyse o olacaktır. O zaman allah Allah'üzul celal'dan korkun. Menfaat duygusuyla aranızdaki ihtilafları ve eslihu zate beynikum aranızı düzeltin. Ve atiiullahi ve rasuluhu. Hazreti Allah'a ve onun peygamberine itaat edin in kuntum müminin. Eğer mümin iseniz. E tabii müminiz elhamdülillah. O zaman Cenab-ı Hak öyleyse müminim diyorsan şuna uyuyor musun? Bak bakalım diyor Cenab-ı Hak. İnnemel <gülüyor> müminunellezine mümin olan şöyledir. İzâ zikirallahu vecillet kulubuhum. Kalbi titrer Allah'ı hatırladığı zaman. <danachocracy> ve izâ tuliyat aleyhim âyâtuhü. Onların üzerine ayetler okunup ilahi vaat ve vaid. Mevla'nın azabı ve mükafatı bildirildiği zaman Zadetüm imane imanları artar ve ala rabbihim yetevekkelun. İmanları artınca da Hazreti Allah'a güvenleri ve itimatları artar. Cenab-ı Hakka mütevekkil olurlar. Böyle olunca imanları artınca da ellezine yugimune salate namazlarını hiç bırakmazlar ve devamlı kılarlar. Şimdi her mümin bu ayetlerin ışığı altında kendine bakmalı. Ben cumadan cumaya mı kılıyorum yoksa devamlı kılabiliyor muyum? Ondan sonra kılmak böyle robotvari yatıp kalkmak mıdır? Gerçekten ikame midir? Çünkü ayeti celilede Cenab-ı Hak namazlarını eda ederler buyurmuyor. İkame ederler buyuruyor. İkame bütün huzu ve huşu şartlarına riayet ederek namazı kılmaktır. Buna ikame denir. Ayet-i Celle'nin manası budur. Ve yugîmûne salate namazlarını ikame ederler, en iyi kılmaya gayret ederler. Ve mimme râzak lâhum yunfigûn ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği rızıktan da başkalarına da Mevla'nın gösterdiği yerlerde infak edip harcarlar. Çünkü Mevla'ya güveniyorlar, verirsem o da bana verecek diyorlar. Üla işte bu saydığımız vasıflar var ya yukarıdan beri bunları yapanlar yapanlar humul müminune hakka işte gerçek mümin bunlardır diyor Hazreti Allah. O zaman her müminin yapacağı nedir? Yukarıdaki ayeti celileyi kelime kelime anlayacak, dönüp kendine bakacak. Ben bende bu var mı? Bende bu var mı? Bende bu var mı diyecek? Varsa Cenab-ı Hak ne buyuruyor? اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ İşte Hakk'a dosdoğru mü'min bunlardır diyor Cenab-ı Hak. Öyle mi? Müslümanlığın ölçüsü budur. Bu Bunlar Hakk'a mü'mindir. O zaman Hakk'a mü'min olunca ne var? Lehüm دَرَجَاتُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ Hazreti Allah ındinde bunların yüksek ve yüce dereceleri vardır. Evet ve mağfiratün Hazreti Allah'ın onları affetmesi vardır. Ve rızkın kerim çok mübarek ve şerefli rızıklar vardır. Hazreti Allah onlara, onlar Hakk'a mümindir ve Cenab-ı Hak onları böylece rızıklandırmıştır. Mümini böyle tarif ediyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra da Rabbımız yine bir kutsi hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor: Ene, Ene buyuruyor. Ben, Ben diyor. İnde münkesireti kalbi li diyor. Benim Benim için Benim hakkımı düşünerek kalbi üzüntü duyanlar ile beraberim diyor Hazreti Allah. Bakınız, kalbi üzüntü duyacak. Neyde, ne için <gülüyor> kalbi münkesir, münkesir demek kırık demektir. Kalbi kırılıyor, üzülüyor. Ama niçin? Li <gülüyor> acili, benim için, benim rızam için diyor. <gülüyor> Şimdi bakıyor, bir mümin. Cenab-ı Hak iman et, imanı emretmiş. İnanamayan insanları görünce Rabb'im imanı emretti, bunlar inanmıyor diyor. O imansızları görünce kalbi üzüntü duyuyor. Bunları nasıl iman ettiririz diyor. Yine bakıyor, insanlar namazı terk etmiş, namaz kılamıyor. Halbuki Cenab-ı Hak namazı emretmiş. Diyor ki Cenab-ı Hak namazı emretti. O emir yerine gelmiyor. Bu insanlar namazı terk ediyor. Acaba bunlara namazı nasıl kıldırabiliriz diye üzüntü duyup çare arıyor. Bakıyor ümmeti Muhammed'in evladı Kur'an'ı okuyamıyor. Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an'ı okuyun ve onunla amel edin diye gönderdi. <gülüyor> o zaman kalbi kırılıyor. Diyor ki Rabbım'ın emri yerine gelmedi. Bu Rabbım'ın emri yerine gelmesi için nasıl bir çare bulmalıyız? Kur'an nasıl okutmalıyız bu milletin evladına diye? Kalbi kırık, üzüntülü, şare arayabiliyor ise işte ben bu tür kalbi kırıkların ile beraberim diyor Hz. Allah. Muhterem müminler, o zaman bugünkü şartlarda bir mümin bakacak etrafa üzüntü duyacaktır. Ümmeti Muhammed'in evladı bugün, bugün dininden ekseriyetle habersizdir. Böyle mi değil mi muhterem müminler? Kur'an'ını okumasını bilmiyor. Bu bize üzüntü vermelidir. En başta bu dini öğretmek ile olan, mükellef olan, kanunla bu dini hizmet kendilerine verilenler müteessir olmalı, çare aramalıdır. Ne yapmalıyım? Kimle işbirliği yapıp da bu dini bu ümmeti Muhammed'in evladına öğretebilmeliyim demelidir. Eğer bunun üzüntüsünü duymuyor ise Cenab-ı Hak o kalplerle beraber değildir. Mevla'nın emirleri yerine gelmeyecek Mevla'nın efendim yasaklarına riayet edilmeyecek Ben müminim o Allah'a inandım diyen adam da Keyfü sefa içerisinde zevkü sefa içerisinde ömür geçirecek Olmuyor Bu olmuyor bir defa Onun için mümin Allah rızası için kalbi kırılabilen Üzüntü de duyabilen Ümmeti Muhammed'in evladı dinini öğrenemiyor diye bir kaygı ve üzüntüyü hissedebilen adamdır. Peki bu üzüntüyü hissedip ne yapabiliriz? Yapacağımız şudur. Nasıl ki ticaretin yolunu arıyoruz, nerede daha iyi kar edebilirim diye günlük kafamızı onunla meşgul ediyoruz, oğlumuza bakacağız. Kızımıza bakacağız, torunumuza bakacağız, diyeceğiz ki acaba bu çocuğun dini ihtiyacını nasıl karşılayabilirim? Nerede öğretebilirim? Eğer camilerde bu öğretiliyor ise onu tutup oraya nasıl getirebilirim diye buna kafa yormadıktan, çocuğumuz gelip Kur'an'ı okumadı ise üzüntüsü duyulmadıktan sonra imanımız tam değil demektir. Öyle mi muhterem müminler? Tam değil demektir. En azından bunun üzüntüsünü duyup çaresini aramak lazımdır. Hadisi kutsiyeye bir daha bakıyorum. Ene ene inde münkesireti kalbi li ecli buyuruyor. Kalbi benim için, benim hatırıma, benim hakkımdaki, benim e, efendim rızam için kalbi kırık olanların yanındayım diyor Hazreti Allah. Ben onlarla beraberim. Ya Rabbi hakkı hak olarak anlayıp hakka tabi olmayı batılı batıl olarak anlayıp batıldan iştinab etmeyi cümlemize nasip yassar Allah. Ümmeti Muhammed'in evladına hidayetler ihsanı ile Ya Rabbel Alem ümmet-i Muhammed'in ümmeti Muhammed'i ve ümmeti Muhammed'in evladını kitabın Kur'an'ın hidayeti ve nuru üzerinde bir araya gelip cem olmayı nasibime eser eyle Allah. Lillahi'l Fatih.